Söylemesi gereken bir şey var mı? Dil ile zikretmesi gereken bir şey var mı diye sordum. İmam Ahmet İbn Âmbel dedi ki de diyor, dedi ki hayır. Bunu Mesailul İman Ahmed adlı kitapta bulabilirsiniz. Aynı şekilde Suyuti müteahhirun alimlerinden Suyuti diyor ki namaza girerken niyet etmede vesvese göstermek, vesveseye düşmek Bidatlerden namaza gir, bidatlerden bir tanesidir. Ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne de onun ashabı bunu yaparlardı. Şu ifade ilginç diyor ki İmam Suyuti, "Kanu la yunt la yantikun şey'in min niyeti's salah siwa't tekbir." Namaza girerken tekbirden başka hiçbir şey ne yapmazlardı? Telaffuz etmezler, söylemezlerdi diyor.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 telbisu alehim fi niyeti salah namaza niyet etme konusunda onları düşürmüş olduğu hilelerdir. Femenhum men yekulu usalli salate kaza <'id> onlardan bazıları namaz kılanlardan bazıları falanca namaza niyet ettim der ve onu tekrarlar diyor. Birkaç kere bunu söyler oldu mu olmadı mı? Haza zanna minhu ennehu kad ki diyor bunu söyleyen ve niyetini tekrarlayan kişi diliyle söyleyen ve tekrarlayan kişi niyetini bozduğunu zannederek bunu yapar.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 Umreciler Şafii mezhebine bağlı mensup umreciler böyle tekbir getirir Allah ekber akbar yapar bir daha olmadı 2- üç defa o tekbiri getirir tekbiri iki üç defa getirir. Feda raka'a imamu kibr al maususu vaka mahu failete sharimell ve ahdaran niyahine edin diyor ki imam rukuya gidene kadar bu vesveseyle uğraşır zar zor imama rukyu yetişir fazileti kaşırıyor bakın imamla birlikte namaza yirmi faziletini imamın kıraat, dinleme faziletini Kaçırıyor. Diyor ki İbnül Cevzi, ما الذي أحضر Onu diyor oraya getiren, niyetten başka niyetten başka şey nedir? Yani o adamı camiye getiren, imamın arkasında koyan niyet değil de başka ney? Çünkü niyet Arapçada kas tevcüh demek. Niyetin yeri kalp. İttifak ulema. alimlerin ittifakıyla niyetin yeri neresi arkadaşlar? Kalp. kalp. Bütün ibadetlerde böyle. Burada tabi bazı şüpheler var.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 bir konu olarak açmamak gerekiyor. Bırak adam yanında tek bir getirmeden önce ne ettim, ne desin dersin. İlim olmazsa eğer. Onun için birçok bakın cemaatlere. İkhvan-ı Müslimine bakın, İsviçrelilere bakın, diğer gruplara bakın. Bu konularda ilimler olmadıkları için Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Selefilerine olarak görüyor. Ümmetin saflarını bölen fırka teferuka sebep olan insanlar olarak. Niye? Çünkü dertleri ilim değil, dertleri siyaset. Dertleri insanları sokaklara dökmek.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 tüm ümmetin içinde Şafii mezhebi konusunda otorite olarak kabul edilmiş bir alim. Ne diyor İmam-ı Nevi? ''Kal ashabuna ''Galite hâzal kâil'' Diyor ki İmam-ı Nevi, bizim Şafii ulemamız, ''Kal ashabuna'' yani Şafii ulemamız dedi ki, ''Galite hâzal kâil'' Bu sözün sahibi, yani i̇mam Şafi'nin Şafii'nin sözünden niyetin dil ile sesli olarak yapılacağını çıkaran Kail, bu sözü söyleyen kişi, Ebu Abdullah Zübeyri, Şafii galita. Ne demek? Hata etmiştir. Kim diyor bunu arkadaşlar? İmam-ı Nevevi. Kimden naklediyor? Şafi'i imamlarından, Şafi'i alimlerden. Ve leyse muradu şafi'i şafi bin nutki fi salah hâza. Şafi'nin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 İbnü'l-Abil İz el-Hanefi rahimehullah ne diyor bakın niyetle alakalı sesle niyeti. Namaza ses ile niyet etmekle alakalı. Ve lem yequl ahadun minel e'immetil erba'a Dört mezhep imamından kimse hiç kimse ne yapmamış? Bu namaza dil ile niyet edilmesi gerektiğini söylememiştir diyor. Yani bu alimler İbnü'l-Abil İz gibi, İmam-ı Nebevî gibi alimler, İbnü'l-Kayyım gibi alimler bu konuda söz söylediği zaman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 Yani bir cahil insanın bilmiyorum demesi var. Bir de o ilim ehlinin kitaplarını okumak değil bırakın ezberlemiş alimlerin böyle bu konuda ilim ehlinin bir sözü yok demesi var. İbn-i Ebil İz el-Hanefi de bunlardan bir tanesi. Diyor ki, dört mesafi imamı Laşşafi'iyyü ve la gayruhu biştiratü telaffuzu bin niyye. Namaza, niyetin namazın şartlarından olduğunu hatta gerekli olduğunu ne Şafii imam Şafii ne de dört mesafi imamı söylemiştir. Bunlardan hiçbiri böyle bir şey söylememiştir. Ve inne menniyetu mahalluha'l kalbu bi'ttifaqihim. Onların ittifakıyla niyetin yeri neresidir? Kalptir. İlla ennel İlla enne ba'd'al mutaahhirin İbn Biliz diyor ki ama diyor bazı mutaahhir onlardan sonra gelmiş. Mutaahhir alimler aujiba't telaffuza biha. Namaza niyeti niyet etmeyi, telaffuz etmeyi, dil ile söylemeyi vacip görmüşler. وخرج وجهن في مذهب الشافعي. Diyorlar ki buna da Şafii mezhebinden ne, ne getirdiler bir vecih, bir yön, bir görüş. Şafii'nin sözünden bir alıntı yaptılar. Bakın. Katta hastalık varsa aynesine en gidip bir yere konması gibi. Ne var? O kalp kendi bidatine, kendi pisliğine konacak bir yer bulur. İmam Ebül İbn İbn diyor ki: "Kalen Nevavi rahimehullah." "Ve o غلط." İmam Nevavi'den naklediyor. Dedi ki Nevavi bu galattır. Bu hatadır. Yanlıştır. İnteha. Burada da ne yaptı? Onun sözü bitti. "Ve o masbuğun bil icma Diyor ki İbn İbiz, İmam-ı kendinden önce İmam-ı önce ne yapılmış, ne yapılmış bu konuda İcma var. İcma. Ümmet icma etmiş. Ulema icma etmiş. Namaza dil ile niyet etmek, dil ile telaffuz etmek, bidattir. Yani namazın vaciplerinden değildir. قال ابن القيم ابن القيم diyor ki Zâdülma'da كان sallallahu aleyhi ve sellem اذا قام الى الصلاة قال الله أكبر Nebi Aleyhisselatü diyor namaza kalktığında allah Allahu Ekber derdi وَلَمْ يَقُلْ شَيْءًا قَبْلَهَا ولا تلفظ بالنيه البتة diyor ki İbnü'l-Kayyim. Nebi Aleyhissalatu Vesselam namaza başlarken Allahu ekber derdi. Allahu ekberdi. De tekbirden önce de hiçbir şey demezdi diyor kesinlikle. ولا <gülüyor> قالا şunu da dememiştir. Usalli lillahi salasa kaza mustaqbila'l-kıblı 4 rekat imamen veya ma'muman. Kıbleye dön, kıbleye Allah rızası için 4 rekat imam olarak yahut da cemaat olarak namaz kılmaya da dememiştir diyor İbnül Kayyim. Wala qala edaen wala fardan. ne bu benim namazım eda vaktinde ya da kazadır demiştir. Ve fardan vakt. Bazılarında forz. vaktin farzı diyor. Vaktin farzını aniyet ediyorum. Wahavi asru bid'ah. Lem yunqal lem yunqal anhu ahadun kat bir isnad sahi. Bu saydığımız diyor. Bu 10 bidat. Bu saydığımız on husus yani Eda olsun, farz olsun, vaktin farzı olsun, imam olarak, mehmum olarak, cemaat olarak, kıbleye dönerek, dört rekat Allah için. Bunlar diyor on bidat olarak zikrediyor. Bunların her biri birer bidattir. Ve hiçbir sahabe Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir senetle ve ne de zayıf bir senetle öyle bir şey yaptığını nakletmiştir. Yani ortada zayıf bir şey de yok. Tutunacaklarım. Ve istahsenahu ahadun min't-tabi'in. Tabi'inden bu ameli hoş gören, hoş görmüş bir kimse de çıkmamıştır. Ve el emeetül Dört mezhep imamı bu konuda ne yapmamıştır? Bu bu ameli hoş görmemiş. Bel ve la an ahadin min ashabihi, ne de onların ashabı yakın öğrencileri böyle bir şeyi ne görmemiş, meşru görmemiştir diyor. Sonra bazı diyor Şafii mezhebinden gel gelen müteahkirler diyerek az önce naklettiğimiz meseleye giriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Meselenin vuduhiyetini, açıklığını Ehl-i Sünnet âlimleri katında kitaplarında. Ama şeytan öyle insanları kandırmış ki bugün yeryüzünde birçok İslam âlemine gitseniz camide namaza dururken birçok insanın bir defa, iki defa, üç defa niyet ettiğini, utanmasa tarihi söyleyeceğini Mülahaza ediyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Hatta bununla ilgili böyle bir hocalarımız Medine'de bir e, tarife, bir kısa, bir fıkra anlatırlardı. Bir gün Medine'de bir bedevi namaz kılarken yanında bir adam durmuş. Tam duracak namaza niyet ettim, niyet eyledim Allah rızası için öğlen namazının dört lokat farzını Allah için cemaat olarak kılmaya. Bedevi yanındaki adamı duyunca vuruyor şöyle bir boşluğuna. Kardeş diyor tarihi zikretmeyi unuttun. Yani Tarihi söylemedin yani her şeyi söyledim Tarih eksik kaldı. Böyle bir hikaye kısa da hocalarımızdan duyduk. Yani ne bir Aleyhisselatü Vesselamın sünnetinde baktığınız zaman namaza dil ileniyet edilmeyeceğine dair bir çok nas var delil var. Mesela sahih Müslim'de rivayet, rivayet olan Aisha radıyallahu Anh'ın naklettiği hadiste diyor ki Ayşe radıyallahu anha Kâne yani Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yesteftihussalâta bittekbîr. Nevi aleyhissalâtu vesselâm namazını neyle açar, neyle başlardı? Tekbir. Yani sahabe aleyhissalâtu vesselâmın tüm hareketlerine pür dikkat takip ediyor. Nasıl yaptı? Yani bakıyorlar, namazdan önce aleyhissalâtu vesselam'ın ne dudakları kıpırdıyor, ne etrafına duyurarak söylediği bir şey var. Değil mi? Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor bize diyor ki Enne, Rasul, enne sallallahu aleyhi ve sellem قال hadis namazını hoş kılmayan, iyi kılmayan, emredildiği üzere kılmayan bir adam Aleyhisselam'ın yanına gelip Aleyhisselam tarafından üç kere abdest almasına namaz kılması emrolunan iade, edil, iade ile emrolunan bu adama Aleyhisselam diyor ki: Asbihu vel vudu, iyi abdest al. Namaza kalktığın zaman güzel abdest al. Suma astakbil el kıble. Sonra kıbleye yönel. Sonra tekbir. Ne yap? Tekbir et. Allahu ekber de. Allah Resulü Aleyhisselam ...namazını düzgün kılmayan bu adamın... ...bu sahabenin... ...eksikliklerini düzeltirken... ...ona böyle bir şey yapmasını ne yapmıyor? Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Yine... ...Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma... ...diyor ki... ...Râaytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem... ...ifte tehat tekbire fissalâh... tarafa yedeyhî... Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını tekbirle açtığını... ...namaza tekbirle girdiğini gördüm... ...ve ellerini namaza girerken de ne yaptı diyor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 Fıkıh betnini. Orada da yazıyor ki namaza niyet etmek vacip. Ve bu niyetin yeri tekbirle hemen, niyet ve tekbir peş peşe. Şimdi yoksa olmaz. E ne yapacak bu adam? Namaza giremeyecek o zaman. İnan giremiyor namaza. Allahu Ekber. Böyle yapıyor. Olmadı. Bir daha. iki defa, üç defa bunu tekrarladığını insanların inanın bu gözlerimizde gördük. Bu sene Letf abimiz de görmüş gittiğinde. Yani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 İster diyor namazı tek başına kılan, evinde kılan, tek başına kılan yahut cemaatle beraber kılan cemaat. O ednel israr. Bak sözü burada kesseydik, sözü burada makaslasaydık, bak İmam-ı diyor ki, namaza ni niyet, cemaat sen, yahut namazını tek kılıyorsan gizli söylemen gerek. Al sana bir delil daha, buradan bıçakla, şey, makasla kes. Ama İmam-ı Neve'nin sözünün devamı diyor ki, ve ednel israr. Peki sır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 allah diye. duymadı. O da duymadı. Esvesel'e gerek yok duymadı. Diye. Dışarıda kamyon geçti. Yahut kulak problemi var duymuyor. Sıkıntı var kulaklarında. Bunda bir problem yok. Ve yustahabbu en la yezid ala isma'i nefsihi. Kendine kendinin duyacağı bir şekilin dışında böyle daha gür bir şekilde Allahu Ekber diye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 Ve ısrar edildiği takdirde hata olarak kabul edilecek bir amel. Bu konuya inşallah önümüzdeki hafta değineceğiz. Ee, biraz uzun bir konu olacak. Yani Şimdi girersek biraz uzar. Umre dönüşü. E, kardeşlerimizin üzerine fazla yoğunlaşmayalım, gitmeyelim. Bu zikrettiklerimizde inşallah kifaya var. Önümüzdeki hafta bu giriş yaptığımız konudan kaldığımız yerden Allah nasip ederseniz devam edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Meşhedü an la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tubu ileyki.